Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor Boşuna özür dilemeyin Çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz sizden tevbe eden bir grubu bağışlasak bile, bir gruba da suçlu, günahkar olmaları nedeniyle azap edeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme gelerek hizmetçimi işlediği bir suçtan dolayı kaç kez affedeyim diye sordu. Resulullah sustu. Bunun üzerine adam hizmetçimi işlediği bir suçtan dolayı kaç kez affedeyim diye Tekrar sordu. Resulullah bu sefer şöyle buyurdu. Her gün yetmiş kere. Allah'ım rahmetine sebep olan şeyleri, affını, her iyiliği elde etmeyi nasip Allah'ım. Her günahtan uzak olmayı senden dilerim. Bütün günahlarımı affeyle Allah'ım. Bütün sıkıntılarımızı feraha tebdileyle Allah'ım. Senin rızana uygun olan ihtiyaçlarımı ikrameyle Allah'ım. Ey Merhameti sonsuz olan Allah'ım.